Rabbi zidni ilma ve fehma ve alhiqni bis salihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadur ma ismihi şeyun fil ardi ve la fis sama. Ve hu's semi'ul alim. Değerli kardeşlerim, selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Geçeniz akşamınız mübarek olsun. Allahu Teala salih niyetlerinizi kabul eylesin. Salih amellerinizi kabul eylesin. allah Teala kabul etmiş olduğu salih amellerinizle birlikte sizlere hem dünyada hem ahirette merhametiyle muamelede bulunsun ve en güzel mükafatları sizlere nasip eylesin. Evet, bir problem oldu. O problemden dolayı ee, geç kaldım biraz hakkınızı helal edin benden önce konuşan değerli kardeşimiz iltifatta bulundular Allah razı olsun ee, kardeşlerimizin hüsnü teveccühüdür hüsnü niyetleridir ee, hoş geldiniz diyen kardeşlerimize hoş bulduk diyorum selam veren kardeşlerimizin selamlarını alıyorum Allah cümlenize, cümlemize e, her türlü hayırı nasip eylesin. Her türlü şerden, musibetten, beladan, fitneden bizleri beri eylesin. Allahu Teala cümlemizi dünyada ve ahirette her türlü hayra muvaffak eylesin. Ve elimizi, dilimizi, bütün azalarımızı Günahtan ve günah fiillerden beri eylesin, uzak eylesin ve bizleri razı olduğu şekilde yaşamamız için bizlere yardım eylesin, bizleri bu yolda muvaffak eylesin. Değerli kardeşlerim, inşallah sorulu cevaplı bölümümüz olacak. O yüzden değerli kardeşlerim şimdiden sorularını hazırlasınlar. Ee, tabii ki giriş olarak da bir e, 20-25 dakika kadar sizlere Kur'an-ı Kerim'den bazı sureler, bazı ayetler seçmek suretiyle bu e, ayetleri hep beraber müzakere edeceğiz. Siz değerli kardeşlerim elbette e, bu ayetleri e, müzakere etmişlerdir daha önce fakat... E, Burada hayrı tazelemek, hayrı yeniden yeniden paylaşmak, müzakerede bulunmak haddi zatında ibadettir bilgiden öte, faydalanmadan öte. Böyle bir niyet ile, böyle bir mecliste, böyle bir ilim halkasında bulunmak ibadettir. Melekler bu ilim halkalarına rahmet kanatlarını gererler ve ilim halkasına dahil olanlara doğada bulunurlar. Onların bağışlanmaları için, onların cennet ile mükafat bulmaları için Allah'a yalvarırlar. İşte bu meleklerin bu duasına muhatap olabilmek, nail olabilmek için ve bu dualardan nasiplenebilmek için bu meclislerde bulunmanın önemi büyüktür. Allah sebep olanlardan, gelen kardeşlerimizden ve gelme niyetinde bulunan, Kardeşlerimizden ve diğer ilim halkalarına katılan kardeşlerimizden razı olsun ve onları her türlü hayırda muvaffak eylesin. Değerli kardeşlerim, Bugün inşallah Teala Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sı, Kur'an-ı Kerim'in anahtarı, ilk suresi, Fatiha ile başlayalım. Neden Fatiha ile başlayalım? Çünkü Fatiha, Kur'an'ın İlk suresidir. Anahtar suresidir. Açan manasında tabii ki Fatiha kelimesinin manasında da açan demektir. Kur'an-ı Kerim'i açan, Kur'an-ı Kerim'in başlangıcı, Kur'an-ı Kerim'in anahtarı ve ilk suresi olan bu sureyle başlayalım bugün. Manasını sizler de biliyorsunuz. Fakat Allah muvaffak ederse belki bazı değişik e, konulara değiniriz. Yüce Rabbimiz bizlere yardım eder de, bilmediğimiz veya daha önce duymadığımız bazı manalara e, bu programda ulaşabiliriz Teala. Öncelikle e, istiaziden başlayalım. Eûzu billâhi mineşşeytanirracim Her ne kadar surenin başında yok ise de Kur'an-ı Kerim'in içerisinde bulunan bir ayet-i kerimedir. E, manası nedir değerli kardeşlerim? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz. E, kalben diyoruz, niyeten diyoruz ve bunu aynı zamanda bir doğa niyetiyle yapıyoruz. Çünkü burada bir sığınma var, Allah'a sığınma var. Şeytanın şerrinden kovulmuş, lanetlenmiş, taşlanmış, huzurdan uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım, sığınmalıyım. Ya Rabbi sığınma dileğimi kabul et. Ya Rabbi sen rahmetine beni sığındır diye bir duada, bir yalvarışta, yakarışta bulunmuş oluyoruz. اعوذ بالله من الشيطان derken <gülüyor> evet ee, fazla uzatmadan tabi ki bunu biraz daha açabiliriz fakat e, inşallah ayetlerde biraz daha geniş alacağız e, açıklamaları Bismillahirrahmanirrahim derken de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyoruz. Allah'ın adı ile, onun adını anarak işime, okumama, ibadetime, duama, yaşantıma, gerek dünyevi gerek uhrevi işlerime onun adıyla başlarım diyoruz. Onun adıyla başlamak ne demek? Yani şu demek: Ya Rabbi. Ben şu işime başlarken seni hatırlıyorum. Ya Rabbi ben bu işime başlarken senin istediğin şekilde hareket etmeye, senin istediğin şekilde konuşmaya, senin istediğin şekilde aksiyonda bulunmaya, senin razı olduğun amelleri, razı olacağın şekilde ve Resulünün örnekliği e, nasıl yapmamızı bize öngörüyorsa tıpkı o şekilde yapmaya söz veriyorum. Sen benim rehberimsin. Resulün benim rehberim ve ben bu işi bu rehberlikler ışığı altında rehber, rehberlerin bana göstermiş olduğu yol, yöntem içerisinde ve o niyetle yapmaya Çalışacağım diyoruz. Yoksa bunun e, Allah'ın adıyla başlarım diye söyleyip manasına inmeden kuru bir e, söz olarak düşünmek çok yabanlık olacaktır. Yanlışlık olacaktır. Allah'ın adıyla başlamak onu yapacak olduğumuz işte hakem tayin etmektir. Onu hayatımıza hakim kılmaktır. Onu işimize hakim kılmaktır. Onu konuşmamıza, sözlerimize, fiilimize hakim kılmaktır. Allahu Teala'yı kendimize hakim kılmamız demek ona itaat etmemiz demektir. Dolayısıyla arabaya bindiğimizde Bismillahirrahmanirrahim diyerek kontalı çalıştırdığımızda bile ya Rabbi bu işimi de senin rızana uygun yapacağım diyoruz. Bunu söylemek istiyoruz. Ya Rabbi, bu işimde de senin rızan için hareket edeceğim. Ya Rabbi, senin istediğin şekilde, istediğin yöne, istediğin istikamete, istediğin e, ulvi değerlere ulaşmak için bu aracı kullanacağım. Ya Rabbi, helalini talep etmek için bu aracı kullanacağım diyoruz. Yine Ya Rabbi, burada oluşabilecek her türlü tehlikeden de sana sığınırım. Ya Rabbi, gözden, nazardan sana sığınırım. Ya Rabbi, sihirden sana sığınırım. Ya Rabbi, diğer insanların bana verecek olduğu zarardan ve onların, Eksikliklerinden, sarhoşluklarından, aymazlıklarından, kuralsız, kural tanımazlıklarından meydana gelecek olan, hatalardan, türüyecek olan zararlardan kaçınmayı istiyorum. Ve bunun için seni daima yanımda istiyorum. Bunun için daima bir an bile beni unutmamanı istiyorum diyoruz. Ve çok enteresan, biz sadece... İşimizin başında Allah'ı anıyoruz belki ama Allahu Teala'yı o işte vekil tayin ettiğimizde onu ya Rabbi şimdi seni yanımda istiyorum diye e, yalvarış yap yaptığımızda Allahü Teala geldim kulum, yanındayım kulum dediğinde artık sen kendini sigorta etmişsin demektir. Artık sen Nere gidersen git, onu bir an unutsan bile seni unutmayan bir Rab var demektir. Sen hata etsen bile hatanı düzeltecek olan bir Rab senin yanında var demektir. Sen hataya meylettiğinde gönlüne ilham ederek kulum o gönüle pis şeyler yakışmaz. Gel bakalım, ulvi derlere gel gel. Rabbinin sevgisini, Rabbinin hatırını, onun azametini, onun kibriyasını, onun evinden atıp çok basit şeylerin sevgisini oraya koyma. Bu yakışmaz dediğini göreceğiz ve diyeceğiz ki Allah'ım iyi ki de seni fiilimin, sözümün, işimin başına koydum. Seninle yola çıktım. İyi ki bana bunu nasip ettin. İyi ki şu besmele var. İyi ki Allah'ı davet etme var. İyi ki ona sığınma var. Çünkü eğer ona sığınmasaydım, benim onu unuttuğum gibi o da beni unutsaydı, mahvolurdum, perişan olurdum. Başım sıkıntıdan kurtulmazdı. Belki onun evini, kirletmiş olacaktın diye e, bir serzeniş de aynı zamanda bir e, güvende, bir sevinçte e, bulunacağız. İşte sığınması gereken o yüce makam e, bizi kendi sığınmasına kabul ediyor. Bu ne büyük bir şeref. Beni an, ben de seni anayım. Sen beni bir an ansan, ben seni hiçbir an unutmam. Sen beni işinde vekil tayin etsen, ben senin müvekkilin olurum ve o vekaleti en güzel şekilde yerine getiririm. Ben senin Rabbinim ama senin kadrini, kıymetini asla unutmam. Asla, asla seni aşağılamam. Senin kadrin, kıymetin bende çok büyüktür. Çünkü ben seni severek yarattım. Çünkü ben seninle meleklerimin huzurunda, seninle övündüm. Çünkü ben sen Arafat meydanında, Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Allahım Allahım, sen davet ettin, ben davetine icabet ettim. Geldim davetine icabet ettim. Geldim ya Rabbi, geldim. Şimdi huzuruna geldim. İtiraflarımla geldim. Beni affetmeni istiyorum. Sana sığınıyorum. Senin Rabliğini her an biliyor, buna inanıyor. Bütün kalbimin derinliklerinde senin sevgini hissediyorum. Geldim. İtiraflarımla sana geldim, günahlarımla sana geldim ve beni al, beni kabul et, günahlarımı affet diye o ihramlara bürünmüş, beyazlara bürünmüş hacıların yalvarışını, yakarışını, o güzel tertemiz gözyaşlarını, o saf arı gözyaşlarını gözyaşlarını o saf arı kalplerini, o umutla bakan gözlerini, yaşanan gözlerini gördüğünde, Yüce Rabbimiz, meleklere karşı buyuruyor ki, görüyor musunuz şu kullarımı? Ne istiyorlar bu kullarım? Melekler, diyorlar ki, ey Rabbimiz, bu kulların Sadece senin rahmetini istiyorlar, mağfiretini istiyorlar, o yüzden buraya geldiler, o yüzden gözyaşları döküyorlar, o yüzden burada duada, niyazda, yalvarışta, yakarışta bulunuyorlar dediğinde şahit olun ben onları affettim diye cevap veren bir Rab var. Ve yine onlarla sizin yanınızda övünüyorum. Onlar ne güzel de kullar. Ne güzel de yakarışlar, yalvarışlar yapıyorlar. Onları yarattım ama onlar asla yaratıcılarını unutmadılar. Onları nimetlendirdim ama asla onlar bu nimete karşından körlük yapmadılar. Nimetin nereden geldiğini bildiler. Biliyorlar ve bana şükrediyorlar. Acziyetlerini, günahlarını itiraf ediyorlar. Arınmak istiyorlar. Cennetimi istiyorlar. Azabımdan korkuyorlar cehennem narından korkuyorlar cehennem narından cennetin bahçesine azat olmak istiyorlar şahit olun ey melekler ben de onları azat ettim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işte o gün kim acaba ben affedildim mi diye şüphe etse boş kelam etmiştir boş bir söz etmiştir Boş bir duyguya Düşünceye kapılmıştır Asla o düşünceye kapılmasın Çünkü Allah'ın sözü var O gün Kim saf niyetlerle gelse O gün Kim güzel bir niyetle Tertemiz bir kalp ile Allah'a gönlünü açsa tarafta bulunsa O gün Kim şeytanın şerrinden Allah'a sığınsa O gün kim Bismillahirrahmanirrahim dese, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum, buradayım dese, Allah onların günahlarını affedecek. Onları annelerinden doğduğu gün gibi tertemiz kılacak. Men hacca felem yarfuz velem yefsuk racaake yevmi veledethu ummuh. Kim hac yapar da orada bir kötü söz, kötü bir fiil, kötü bir iş yapmaz ise, fasıklığa düşmez ise, kötü fiiller yapmaz ise, insanların gönlünü kıracak kabalıklar yapmaz ise, annesinden doğduğu gün gibi tertemiz olur. Allah onu affeder. İşte, Değerli müminler, değerli kardeşlerim. Bizler besmeleyi çektiğimizde, r-Rahim dediğimizde Allah'ı yanımıza alıyoruz. Onu işimizde vekil tayin ediyoruz. Sonra Allahu Teala Kur'an'ın ilk ayeti olan bu besmelede Rahman ve rahim olduğundan bahsediyor. İki tane önemli sıfatını bizlere bu ayetinde hemen vurguluyor. Ne demek rahman? Allah'ın dünyada kâfir mümin ayrımı gözetmeden herkese nimet vermesi. Kâfirlere nimet vermesinin sebebine, değerli kardeşlerim. Kafirler Allah'ı inkar ettikleri halde neden nimet alıyorlar? Çünkü allah Teala'nın ahdi var. Diyor ki ey kulum sana bir ömür sermayesi verdim. Ve bu ömrünü dünyada geçirirken sana lazım olan rızkı da sana tahsis ettim, ayırdım. Rızık endişen asla olmasın. Sen... Bana küfür bile etsen senin rızkını vereceğim. Çünkü ahdim var, sözüm var. Sana bitmiş olduğum o ömür süresi içerisinde sen hiçbir sıkıntı çekmeden nimetini alacaksın, rızkını alacaksın. İşte bu yüzden Allahu Teala Rahmandır. Merhameti gereği, vermiş olduğu söz gereği ve belki şu saniye belki ardından gelen saniye, belki ondan sonra gelen saniye içerisinde kalbinde bir hidayet ışığı yanar da Rabbine döner diye beklemiş olduğu, yolunu gözlemiş olduğu kulların rızkını temin, onların nefes alışını temin, onların dünyada yaşamalarını temin etmek için Allahu Teala'nın onlara fırsat verişini Rahman sıfatıyla açıklığı açıklıyoruz. Rahman sıfatı bize bunu söylüyor. Rahim ne demek? Rahim ise Rahman'ın tasgiri yani daha özel bir merhamet demek. Yüce Rabbimiz bu özel merhametini ahiret aleminde kuracak olduğu mahkemede İman edenleri affetmekle gösterecek. İman edenleri affettiğinde bu sıfatını izhar edecek, ortaya çıkartacak ve bizler o sıfatı temaşa edeceğiz. O sıfatı işte orada en güzel şekilde anlayacağız. Yüce Rabbimiz bizlere Rahman sıfatıyla muamelede bulunsun. Yüce Rabbimiz... Ahirette bizlere Rahim sıfatıyla muamelede bulunsun. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İkinci ayet, Fatiha suresinde. Alemlerin yaratıcısı, rızıklandırıcısı, idarecisi, koruyucusu, olan, terbiyecisi olan, kullarının terbiyecisi olan, onları terbiye eden, onları bedenen, ruhen terbiye eden, itikaden, amelen, fıkhen terbiye eden bir Allah. Öyle bir Allah. O zaman o Allah, teşekkürü hak eden yegane Rab. Hamd'ı hak ediyor. Şükrü hak ediyor. O Allah. Ve hamd, şükür sadece O'nadır diyor. Yani diyor ki burada tevhidi vurguluyor. Diyor ki kulum seni yaratanın Allah olduğunu bildiğin halde, seni rızıklandıranın Allah olduğunu bildiğin halde gidip de kullara, ona, buna, bildiğin, bilmediğin yalancı bir takım güçlere, ilahlara, putlara teşekkür borcun olduğunu asla düşünme. Seni yaratan Allah'ı an, seni yaratan Allah'ı Allah'a hamd et. Ona şükret ve ona şükürde, ona hamd da bir başkasını ortak koşma. Onunla birlikte bir başkasına hamd etme. Onunla birlikte bir başkasına şükür etme. Şükürde, hamdta onu tevhid et. Ve sadece onu birle. Ve sadece ona teşekkür, hamd ve sena borcun olduğunu hatırla bil. Bu arada Asla ve kat'a bir başkasını ona ortak koşma. Hamd onadır. Şükür onadır. Sena onadır. Çünkü o bunları hak eden yegane varlıktır. Çünkü o yaratmıştır. O yoktan var etmiştir. Yoktan var ettiğinin rızkını üstlenmiş ve onu rızıklandırmıştır. Ruhunu terbiye etmek için ona kitap ve elçiler göndermiştir. Onu terbiye etmiştir. Ona doğruların adresini göstermiştir. Ona şerleri ve şeytanın hilelerini tanıtmış ve ondan uzak olması gerektiğini ifade etmiş ve daima onu hayra, doğruya, iyiliğe, güzelliğe, ahlaklı olmaya davet etmiştir. İşte böyle bir Rab kendisine hamd edilmesini, şükredilmesini hak eden yegane varlık durumundadır. Öyleyse asla ve kat'a o varken başkalarına hamdetme. Teşekkür etme. Ona teşekkür et, ona hamdet. Eylin ondan geldiğini bil. Bütün varlığının ve sahip olduğun ve daha sonra sahip olacağın her türlü güzelliğin kaynağının onda olduğunu ondan olduğunu bil. Bunu idrak et ve ve bu şekilde ona iman ile yönel. Ona min minnet et. Teşekkür ile yönel. Nankörlük etme. Sensin ya Rabbide. Senden geldi ya Rabbi de, sana teşekkür ediyorum ya Rabbi de, asla başkasına teşekkür etmem. Bu nimetleri sen verdiğin halde gidip de başkasına teşekkür edecek kadar cahil miyim de, bu cahilliği gösterme, bu körlüğü gösterme. Zira allah Teala diyor ki, ben yarattığım halde benim kullarımın başkalarına kulluk etmesine şaşarım diyor. Onları ben yarattığım halde tıpkı kendilerini bir başkası yaratmış gibi onlara şükranda bulunmalarına şaşarım diyor. Onları ben rızıklandırdığım halde gidip de batıl, uyduruk, sözde rızıklandırıcılara şükretmelerine şaşarım diyor. Evet değerli kardeşler. Allah-u Teala cümlemizi kendisine hakkıyla hamd eden, şükreden kullarından eylesin. Diğer ayet-i kerimeye bakalım. Üçüncü ayet-i kerimede. er Rahim". Bismillah'da da, Besmele'de de geçiyor. Allah'ın her iki sıfatı. er Rahim. O rahmandır, rahimdir. Değerli kardeşler. allah Teala kendisine hamd edilmesini hak ediyor. Neden? Çünkü Allahu Teala yoktan var ediyor, var ettiğini rızıklandırıyor, yediriyor, içiriyor, doyuruyor, onu terbiye ediyor. Bir de o insanın ihtiyaç duyduğu bir şey var. Merhamet, şefkat, sevgi, ilgi onu da veriyor. Onu da veriyor. Rahmanım diyor, Rahmanım. Hata edebilirsin kulum. Ben Rahmanım, merhamet sahibiyim. Rahimim ben. Hata edebilirsin. Hiç o konuda endişen olmasın. Bana sağlam ve temiz bir kapla yöneldiğinde ben seni affederim. Senin sevgiye ihtiyacın var. O sevgiyi ben sana vereceğim diyor. Çünkü ben Rahmanım diyor. Merhamet sahibiyim, merhametliyim diyor. Onlarca kez tövbeni bozsan da bana boynun bükük, günahlarını itiraf etmiş bir şekilde geldiğinde seni affedeceğim diyor. Çünkü ben Rahman'ım, çünkü ben Rahim'im diyor. Ne güzel diyor değil mi? Malik i yevm o din gününün sahibidir. Ne demek din günü değerli kardeşler? Din günü hesap günüdür. Din günü hesap günüdür. Allah'ın diniyle dindar olanların Allah'ın diniyle dinlenmiş olanların Allah'ın dinini unutanlardan ayırt edileceği ve aralarında Rabbul Aleminin hakim sıfatıyla hükmedeceği o günün yegane sahibi, o günün yegane gücü Allah'tır. O din gününün sahibidir işte. Orada ondan başka hakim yoktur. Onda Orada onun sözünden başka söz yoktur. Onun sözünün üzerinde söz yoktur. Onun dilediğinin üzerinde dilek yoktur. Onun emrinin üzerinde emir yoktur. Onun hakimiyeti üzerinde hüküm ve hakimiyet asla yoktur. O gün herkesin bir kurtarıcıya ihtiyacı var. Ama o gün kurtarıcılar tek. O gün kurtarıcı, kurtarıcılar bir Allah. Ondan başka yok. O yüzden akrabalarımız, eşimiz, dostumuz o günde... Ellerinden hiçbir şey gelmez. Baban peygamber dahi olsa elinden bir şey gelmez. Çünkü bu din, babaların torpil edeceği, annelerin torpil edeceği bir din değil. Bu din, herkesin sağlam bir kalp ile Allah'ın huzura huzuruna gelmesini önemseyen ve bunu en önemli şey olarak gören bir dindir. Bir başkasının ameli bir başkasını asla kurtarmaz. Değerli kardeşlerim. Fazla değinmeyeceğim. Diğer ayetlere geçelim. İyyâkena abudu ve iyyâkenesta'in Ne diyor? Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım dileriz. Allahu Teala burada kulunun ağzından kulunun kendisine nasıl yalvarması gerektiğini örnek olarak ifade ediyor. Ancak sana ibadet eder ancak ve sadece senden yardım dilerim. Senden yardım dileriz. Allahu Teala kulum Böyle yap diyor, böyle başka yapma. İbadeti sadece bana yap, kulluğu sadece bana yap. Senin sahibin benim, başkasına kul olma. Başkasına ibadet manasında herhangi bir fiil ile, dua ile yönelme. Yine aynı zamanda yalvardığın zaman bana yalvar. Sığındığın zaman bana sığın. Yardıma çağırdığın zaman beni yardıma çağır. İmdada çağırdığın zaman beni imdada çağır. Kızarım başkalarını araya koyma. Beni unutup da kullardan yardım isteme. Beni unutup da bana yapman gereken yalvarışı, yakarışı, duayı bir başkasına asla yapma. Beni unutup da kullarımla uğraşma. Kullarımı benim mekanıma koyma. Ne büyük cahilliğe edersin böyle yaparsan. Sen sanatla meşgul oluyorsun da sanatkarı unutuyor musun? Her sanatın bir sanatkarı var. Sanatkarın azametini, yüceliğini, büyüklüğünü unutuyor da sanatındaki işlemelerin büyüklüğüne kafanı takıyorsun. Ve öyle takıyorsun ki Sanatkarın marifetini unutuyorsun. Böyle olur mu? Asla olmaz. O yüzden, o yüzden Allahu Teala ne yapmamız gerektiğini bu surede ne güzel de beyan ediyor. Hayatında Allah'tan başka otorite olmayacak. Sana yön veren, sana renk veren, sana disiplin veren, ruh veren, aksiyon veren, yegane güç, tek güç, eşi benzeri olmayan tek güç, Allah olacak. Celle Celaluhu, ondan başkası olmayacak. Bugün, değerli kardeşlerim, Allah'a gitmek isteyen nice aşıklar var. Kullarla uğraşıyor, Allah'la hemhal. Allah ile e, beraber olmayı unutuyor. Kalbini ona teslim etmeyi unutuyor. Fiilini ona yöneltmeyi unutuyor. Duasını, yalvarışını, yakarışını ona yöneltmeyi unutuyor. Sığınışını ona yönetmeyi unutuyor. Bu ne büyük bir yanılgı. Allah razı mı bu işten değil? Çünkü Allahu Teala bakınız bu ayetlerde başka bu da yüzlerce ayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzlerce hadisinde Allahu Teala'yı Rab olarak bilmemiz, duada, kullukta, ibadette, yalvarışta, yakarışta, sığınışta, imdatta sadece ona yönelmemiz gerektiği bize anlatılmıyor mu? Bu böyleyken, Kur'an elimizdeyken, Kur'an şirki bir takım davranışları, fiilleri, sözleri bizden uzaklaştırırken, yanlış olduğunu beyan ederken biz nasıl olur da hala yanlışlar yaparız? Nasıl olur da hala Allahı unuturuz? Nasıl olur da Allah'a has kılması gereken işleri başkasına has kılırız, has kılarız? Kulluğu sadece Allah'a yapmamız gerekirken başkasına da yaparız. Mesela bir insan derse ki başı daraldığında, başı daraldığında, örneğin bir kayıkta denizde gidiyor. ...bir fırtına koptu. İşte orada... ...derse ki... ...yetiş ya Ahmet... ...yetiş ya Mehmet... ...beni kurtar... ...en büyük şirki işlemiş olur. Allah'a karşı en büyük ahlaksızlığı... ...yapmış olur. Allah'ı unutmuş olur. Allah'ı unutup, unutup da kulundan bir medet ummuş olur. İşte bu büyük bir yanlışlıktır. En büyük yanlışlıktır. Ne demesi lazım... Allah'ım yetiş. Allah'ım sensin beni gören. Allah'ım senden başka beni gören yoktur. Allah'ım senin yardımına ihtiyacım var dememiz lazım. İtikadımız, inancımız, İslam'ımız, Müslümanlığımız, mümin oluşumuz buna bağlı. Bu yoksa mümin oluşumuz da yok. Bu yoksa bu yani tevhid yok. Değerli kardeşlerim, bu ayetler, bakınız gözümüze batıyor böyle. Fatiha suresinde devamlı okuyoruz. Devamlı okuyoruz. Ama gel gör ki çok bariz, aşikar hatalar da yapıyoruz. Allah'ı unutup kullarla meşgul oluyoruz. Ancak sana ibadet eder derken, Allah yani kulluğu kastediyor ancak kulluğu sana yaparım yani sana kul olurum başkasına kul olmam senin emrine tabiyim başkasının emrine tabi değilim senin emirlerin beni ilgilendirir başkasının emirleri beni ilgilendirmez sen otoritesin hayatımda başkası asla değil hayatıma sen yön veriyorsun başkası asla değil sen yap dediğin zaman yaparım başkası yap dediğin zaman yapmam. Sen yapma dediğin, yapma dediğin şey yapmam. Başkası yapma dedi, başkasının yapma dediği şeyi e, beni bağlamaz. O şey beni bağlamaz. Demektir bu. İşte bu şekilde olmak lazım. İstiğne, yardım beklemektir. Ancak senden yardım bekleriz. Her zaman. Başımız daraldığı gün veya daralmadığı gün. Veya ileride muhtemel sıkıntılardan kurtulmak için tek sığındığımız şey, imdada çağırdığımız makam, yüce varlık. Sensin ya Rabbi, böyle deyin diyor allah Teala. Bunun aksini yapmak çok yanlış olur değerli kardeşlerim. Örnek verdim biraz önce. Hayatımızda eğer bu tür hatalar var ise düzeltelim. Mesela bir örnek daha verelim. Ya Rabbi Ya Resulallah deriz Ne demek? Yani Ey Allah'ın, Ey Resul Ne zaman deriz bunu? Diyelim ki bir sıkıntılı durumda Birine kızdığımızda Bir müşkül durumda Yardım Yardıma çağırmamız gerektiğinde böyle deriz Ya Rabbi Ya Resulallah Hem Allah'ı hem Resul'ünü Yardıma çağırırız ya Resulullah demek, Allah'ın Resulü demek değil mi? Ya, ya Resulullah! Yani Allah'ın adını andıktan sonra <gülüyor> aynı zamanda Allah'tan yardım diledikten sonra akabinde Resulünden yardım dilemek şirktir. Bu ayete muhalif olmaktır. Birçok ayete muhalif olmaktır. Birçok insanımız Resulullah derken Allah'ı kastettiğini düşünüyor. Halbuki burada Arapça bilenler bilir, Resulullah demek. Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi demek. Yetiş ey Allah'ım, yetiş ey Allah'ın Resulü. Ya Allah'ın Resulü onun kuludur. Sen onu niye çağırıyorsun? Niye onu imdada çağırıyorsun? Bu konuda Allah sana izin verdi mi? Vermedi. Allah benden gayrısından yardımda, Bulunmayın. Benden gayrısını yardıma imdada çağırmayın derken biz niye Allah'ın Resulü'nü yardıma çağıralım? çağıralım ki? Veya bir başkasını. Veya herhangi bir insanı. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Bu ayete muhalif olur. Ee, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acaba hayatında herhangi bir peygamberi çok sevdiği atası İbrahim'i yardıma çağırdı mı? Hayır asla. Bedir'de Yaralandığında, Uhud'da yaralandığında, sıkıştığında, yetiş ya İbrahim, Atam İbrahim, İbrahim, ey Allah'ın elçisi yetiş veya yetiş ya e, Yakup, yetiş ya Yahya, yetiş ya Süleyman, yetiş ya Nuh, dedi mi? Haşa ve kella demedi, demediği gibi, demeyin de dedi, Allah'a sığının. Başkasından yardım istemeyin dedi. Onlarca ayetler var. Onlarca efendim hadisler var. O zaman değerli kardeşler, Allah dostlarından himmet etteriz daraldığımızda bu yanlış mı diye soruyor Fahrun Nisa. Değerli kardeşlerim yanlıştır. Yüzde yüz yanlıştır. Himmet et demek ne demek? Yani... Benim hemmimi gör demek. Hem de demek? Önemsediğim şey demek. Önemsediğim şey nedir? Başım daraldığında kurtuluştur. Başım daraldığında kurtuluşun gerçekleşmesini ben kimden istiyorum? Allah dostundan istiyorum. Ya Allah dostundan istemen caiz mi? Hayır, vallahi billahi değil. Allah'tan iste. Eğer Allah'ın dostundan istersen şirke girmiş olursun. Vallahi billahi şirke girmiş olursun. Yemin ederek söylüyorum. Çünkü Allah'ın dostu Allah'ın dostu Allah'ın dostu Allah'ın kuludur. Allah'ın kuludan yardım istememiz caiz değildir. Evet. Bunu açık ve net olarak size ifade etmek istiyorum. Bu ayetin manasında da ne vardır? Bu Bunlar açık olarak görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde Allah dostlarını imdada çağırabilirsiniz manasında bir ayet yoktur. Tersine Allah'tan başkasından kimseye sığınmayın. Allah'tan başkasından yardım istemeyin. Kim olursa olsun, peygamber olsun, dost olsun, olmasın, veli olsun, evliya olsun. Onlar kuldur. Kullara sığınmayın. Kullardan yardım istemeyin. Ama bu bizim itikadımıza girmiş maalesef. Ve bundan kurtulmamız lazım. Beyinlerimiz kirlenmiş. İtikadımıza böyle şeyler girmiş. Bundan kurtulmamız lazım. Ayetlere teslim olun. Eğer Müslüman isek ayetlere teslim olacağız. Şu ayetin şu manasında şöyle bir şey değil. Şöyle bir mana yok. İyyâkena abudu ve iyâkenesta'in Ancak sana kulluk eder. Ancak seni otorite olarak tanır ancak ibadet sana yapar ancak sana sığınırız dediğimizde ayetin anti parantez şöyle bir parantez açarak ee, ancak ve ee, iyâke nesta'in ve iyâke ve evliya'ike nesta'in demiyor sana ve senin veli kullarından yardım isteriz diye bir şey eklemiş oluyoruz biz. Eğer veli kullardan da imdat beklenebilirse bu ayeti kerimeye ilavede bulunmuş oluyoruz. Ayeti kerimenin manasını yüzde yüz değiştirecek, tersini ifade edecek şekilde ne yapmış oluyoruz? Ayete bir eklemede bulunmuş oluyoruz. Evet. Allah'ın dostunu kabul etmeyenler burada sohbet edemez, diyor kardeşimiz Fahrun Nisa. Allah'ın dost, dost, dostlarını kabul ediyoruz fakat Allah'ın dostlarını ilahlar olarak görmüyoruz. Allah'ın dostları bizim de dostlarımızdır fakat onlar bizim ilahımız değildir, sığınacak olduğumuz makam değildir, onlardan imdat bekleyemeyiz. Nesli Gül kardeşimiz, ee, evet, aynı şeyi söyle, e, teşekkür edilmez diye bir açılımda bulunmuş. Neyse yani ekrana baktığımız zaman konu dağılabilir. Ee, evet, şimdi e, değerli kardeşlerim, e, Fahrun Nisa kardeşimiz sohbet etmeyin burada siz diyor ama Tabii ki biz e, bu e, radyoda kardeşlerimizin davetiyle bulmuş bulunuyoruz. Ama kendisi yetkili ise şu anda mikrofonu kapatabilir. E, hiçbir sıkıntı yok bence. Yetkili ise buyursun mikrofonu kapatsın. Biz de noktalayalım. Çünkü bizim konuşacak olduğumuz çok alanlar var. Hamdolsun. Birçok radyo var. Birçok alanlar var. E, bu bilgilerden istifade etmek istemeyen kardeşlerimiz olabilir. E, kesinlikle hiç kimseye borcumuz da yok. E, hiç kimseye yalvarışımız söz konusu asla değil. Bizim burada konuşmamız bir sizlerin bir... E, Tabi iltifatıdır ama bu yapılmadığı takdirde biz de burada konuşmayız. Evet. Ben devam edeyim. Ee, eğer siz yetkiliyseniz Fahrun Nisa hanımefendi, han, herhalde hanımsınız Nisa olduğuna göre. Evet. Hocam siz Vahabisiniz diyor bence diyor. Diğer bir kardeşimiz. Elhamdülillah ben Müslümanım. Evet. Nesli Gül kardeşimiz konuşmanız bize hitap etmedi diyor. Evet. Peki. Bayansınız. Ben sizi tanıyorum sanıyorum diğer radyodan. Peki. Anlaşılan, ben sohbeti bitireceğim şimdi. Biraz daha sabredin. İhtinas sıraatel müsteqim Ya Rabbi doğru yolu, yol ile bize hidayet ver. Bizi doğru yola eriştir diyoruz. Burada Yüce Rabbimiz, doğru yolu istememiz, hidayeti istememiz için bize bu e, örnek e, lafızlarla dua etmemizi gösteriyor, rehberlik ediyor. Sırâta lezîne en'amte aleyhim